Efendim kadınların e, e, özel günlerinde e, oruç tutmaları, namaz kılmaları konusu sık sık yine bu da birkaç senedir gündeme geliyor. Asr-ı Saadet'te böyle bir şey hemen hiç gündeme gelmemişti. Ha, e, hariciler tarafından sadece mevzu edilmişti. E, e, sahabelerden bugüne kadar, e, bundan e, 20 sene önceye kadar ee, dünyanın hiçbir yerinde Müslüman hanımların böyle bir soruları, sorunları olmamıştı. İçlerinde o kadar takva sahibi, namazdan, oruçtan uzaklaşmak istemeyen e, güzel Müslümanlar olduğu halde, onların hiçbiri Ramazan'da oruç tutmaya e, adetleri olduğu zaman veya e, herhangi bir zaman namazı e, terk etmemeye, namaz kılmaya yeltenmediler. Çünkü biz dini Allah'tan ve peygamberden öğrendik. Tabii bugün e, sünneti tümüyle devre dışı bırakan anlayışlar, sadece Kur'an bize yeter diyen yaklaşımlardan dolayı bu konular gündeme geldi. Biz olaya öyle bakmıyoruz. Peygambersiz bir dini e, kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü devreden çıkarsa namazın kaç rekat kılınacağını bile gündem getirmeye kalkarız. Veya namaz duadan mı ibaret, yattığımız yerden de namaz kılınır mı soruları gibi abes sorular ortaya çıkmaya başlar. Peygamberin sünneti devreden çıkarsa din her konuda tartışmaya boğulur. Örnek model bir şahsiyet olmayınca ibadetleri herkes kendi kafasına göre yapmaya kalkar. İşte buradan yola çıkılarak peygamberimizin kadınların özel hallerinde namaz ve oruçtan muaf tutulacakları namazı kazaya kazasını eda et kazasını kılmayıp orucun sadece kazasını yapacaklarını peygamberden ne yapıyoruz? Çok net öğreniyoruz. Ben hadisleri filan şu anda okumayacağım. Bu konuda çok net hadisler vardır.